Standing Rock Dikilen Çayar Bikem Ekberzade Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi Günaydın Bikem, merhaba. Günaydın Ömer Günaydın, günaydın. merhaba. Özeş, e, iyisinizdir umarım mevcut konjonktürde mümkün olduğu evet, kadar iyi. Mümkün olduğu e, kadar, aynen. İyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi e, neyle aç, açtık? E, bizim daha önceki Dikren Kaya bölümlerinde de paylaştığımız, e, tanıttığımız hatta dinleyicilerimize Snow Raven vardı. Yani kar kuzgunu. E, Har Swore, kendi adıyla bu e, Sibirya'dan bize sesini getiriyor. Ama aslında şu anda Los Angeles'ta e, müziğini icra etmeye devam ediyor. Fakat e, etnik öğeleriyle kendi e, ses e, yöntemiyle, doğanın seslerini mimik ederek e, burada da ona e, muhteşem düdük ustası Civan Gasparyan ve Civan Gasparyan'ın oğlu e, birlikte e, eşlik ediyorlar. E, onların yanında da e, Gennady Çekenko Puppets var. O da Ukraynalı bir ses sanatçısı. Andreas Onda her zaman olduğu gibi perküsyonda zaten. Böyle bir kolaborasyon. Benim de çok sevdiğim ve bugüne de böyle biraz hani belki mevcut durumu da kendi içerisine alacağını düşündüğüm bir parça. İsmi Crying Earth. Yani ağlayan dünya. Yani ağlayan ağlayan toprak, Ağlayan yeryüzü. Ağlayan top. yeryüzü. Aynen. Ee, şimdi e, biraz şeyden bahsetmek istiyorum aslında burada ee, bir e, Twitter'da paylaşmıştım bugünkü şeyi duyururken e, Dikren Kaya'yı duyurur hatırlatırken dinleyicilerimize e, bu Assyria'sın kaleme aldığı Türkçe'ye de çevrilmiş e, Guatemala'la Efsaneleri diye bir kitap vardır. E, Leyendas ve Guatemala diye geçer orijinali. E, İngilizceye de çevrilmiş, Türkçeye de çevrilmiş, Muhtelifli insanlarda de bulunuyor. E, burada Asturias aslında e, kendi tarzıyla e, Guatemala efsanelerini kaleme alıyor ve onları hikayeleştiriyor. E, güzel de bir kitap. E, şey Dinleyicilerimizle de, de buradan duyuralım. E, bir ara e, ilgilenenler e, ellerine geçirebilirse okur, okuyabilirler. Orada El Cadejo, ...efsanesinden bahsediyor. Biz El da burada e, daha önce burada bahsettik ama ben bir hatırlatmak istedim. Çünkü Peki. belki e, bugünkü durumumuza da tam olarak uyan bir efsane bu. E, El Kadeho bir köpek. E, fakat bu köpek beyaz ya da siyah olarak e, insanların karşısına çıkabiliyor... Beyaz olan Elkadeho iyiliği temsil ediyor. Siyah olan ve gözleri kırmızı olan Elkadeho da kötülüğü yani şeytanı temsil ediyor. Fakat Elkadeho'nun Guatemala efsanesi ikiye bölünmesi aslında sömürgecilerin bölgeye gelmesiyle beyaz adamın Hristiyanlığı buradaki insanlara empoze etmesiyle başlıyor. O zaman kadar Elkadeho aslında tek bir figür. Ne zamanki beyaz insan geliyor ve ne zamanki Hristiyanlık'ta o mutlak kötülük ve mutlak iyilik nosyonları işte şeytanlar ve melekler e, buradaki bu topraktaki insanlarla buluşuyor, e, kafalar karışıyor, e, efsaneler değişiyor ve El Kadeho... E, eğer siyah olarak birilerine gözüküyorsa Aa, diyorlar bak bu kötü bu sana zarar verecek ya da ailene eğer beyaz olarak gözüküyorsa Aa, bak bu koruyucu bir ruh seni koruyacak şekli. Şimdi aslında buradan yola çıkarsak e, RKD aslında ins insanı temsil ediyor yani hepimizin içinde iyi de var kötü de var böyle afet durumlarında da biz bunu aslında hangi tarafa doğru eğileceğiz, şartlar hangimize hangi tarafa doğru eğecek bunu görebiliyoruz. Bu burada çok açık bir şekilde kendisini ortaya çıkartıyor. Ama aslında bu günlük hayatımızda da mevcut olan bir durum. Yani burada işte muhtelif daha sonradan işte kitaba dökülmüş dinler bizi, işte mutlak iyilik ve mutlak kötülük olarak sürekli klas, şey, sınıflandırma işi hep mutlak iyiliğin yolundan gidin. Ama bu her zaman mümkün olamayabiliyor çünkü neticede insanız yani bizim içimizde iyilik de var, kötülük de var ama hangisinin kendi içimizde kazanacağını, siyah köpeğimi beyaz köpeğimi kazanacağını biz kendimiz karar verebiliriz. O yüzden bu şey de efsaneyi de buradan ufak bir hatırlatma ile dinleyicilerimize tekrardan. ...duyurmak istedim. Bence güzel, bence çok sembolik bir efsane. Bilmiyorum... ...okuyanlar detaylarını okudukları zaman... ...ne derler. İnternette onunla ilgili... ...birçok şey bulabilirsiniz. İsterlerse ben de... ...daha sonra Twitter'dan... ...paylaşırım. Şimdi... ...bugün biraz... ...deprem bölgesiyle... ...ilgili ama daha çok doğal... ...afetleri küresel olarak... ...baktığımız zaman, yani sadece doğal değil... ...aynı zamanda insanlık krizlerine de küresel olarak... ...baktığımız zaman... Ee, çok önemli olan bir şey buradan. Ben e, hem size anlatmak istiyorum hem dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Belki ilgilenenler onlar da kendileri bu konuda gönüllü olmak isteyebilirler. Şimdi biz genelde e, afet sonrası aklımız başımıza geliyor. E, halbuki e, öncesinde yapabileceğimiz birçok hazırlık var. Bu da onlardan bir tanesi aslında. E, kriz bölgelerinde çalışmış bir olarak ben şöyle söyleyebilirim. Bizim e, bölgeye gitmeden önce... Olmazsa olmazımız haritalar. Şimdi tabii elimizde işte cep telefonları var, e, internete bağımlıyız ama bazı bölgelerde o internet yok. E, cep telefonumuz hala olabilir ve elimizde dijital haritalar olabilir ama internet çekmediği sürece bunların hepsi çök. E, dolu, bazen e, UD'ye dahi bağlamayan yerler oluyor ki bu benim başıma... E, ...çok yakın bir zamanda... ...Kastamonu Küre Dağları'nda geldi... ...işte şeye güveniyorsunuz... ...navigasyona güveniyorsunuz... ...aa tamam çok güzel... Ee, ...benim hani internet olması bile... ...ben navigasyonla bir şekilde yolumu bulabilirim... ...çünkü uyduyla benim telefonum... E, ...şey yapabiliyor... E, ...ne derler adını... E, ...haberleşebiliyor... ...fakat öyle bir köye geliyorsunuz ki... ...o köyde diyorlar ki... ...ya kusura bakma burada hani çekmiyor... Ee, ...senin kullandığın şebeke burada çekmiyor... Ee, hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla e, elimizde hazır güncel dijital haritaların olması olmazsa olmaz. Yani her türlü durumda bir yere e, acil bir durumda yetişmeniz gerekiyorsa bu bir deprem olabilir, başka bir felaket olabilir, savaş anı olabilir, her neyse e, o bölgeler için bizim detaylı haritalara ihtiyacımız var. Şimdiye kadar biz bu haritaları kağıt paftalar üzerinden e, elimizde kağıt haritalar vardı ve onlarla gidebiliyorduk ve bunların tabi güncellenmesi çok zor bir şeydi. Evet çok detaylı haritalardı bunlar ve içerisine çok fazla bilgi içeriyorlardı. E, fakat e, bugün çok daha fazla e, bunların güncellenmesine yönelik çok daha e, kıymetli öyle söyleyeyim şeylerimiz var, aletlerimiz var, e, bir alet kutumuz var. Bu, bu da ne? E, uydu görüntüleri. E, şimdi e, bütün bunları ben neden anlatıyorum? E, bir oluşum var, bu çok uzun süredir bir arada. Aslında haritaların Wikipedia'sı gibi, OpenStreetMaps diye bir e, tamamen e, bizim gibi bireylerin oluşturduğu e, açık erişim bir harita. E, şimdi Google Maps, e, Bing ve diğer muhtelif e, dijital haritalar, işte Yandex vesaire e, bunların e, birçoğu farklı... E, e, telif hakları e, altında e, ya işte şey olabiliyor. Yani modifiye edemiyorsunuz siz onları, güncelleyemiyorsunuz. Bazı yerlerde kullanamıyorsunuz. E, fakat Openstreetmap herkese açık. Her şey açık ve işin güzel tarafı aynı dediğim gibi Wikipedia'daki gibi herkes bu haritayı güncelleyebiliyor. Yani siz şimdi bugün orada çok basit bir şekilde e, bir kullanıcı ismi oluşturup kendi mahallenize gidip kendi mahallenizdeki binaları işte yolları güncelleyebiliyorsunuz şimdi genelde bu, tar bu tarz şeyler e, na nasıl yapılıyor o, bir şey var e, Artificial Intelligence yani yapay bellek e, programı yapay var yapay zeka dedikleri evet. yapay zeka evet e, yapay zeka e, bir şekilde e, şeyde gördüğü e, fotoğrafta gördüğü bazı e, şekilleri bina olarak algılıyor e, haritanın üzerine koyabiliyor fakat burada birçok hatalar da beraberinde gelebiliyor mesela bir tarla üzerindeki e, işte o an çekilmiş en son uydu görüntüsündeki mavi şeyleri e, ekinlerin üzerine örtülmüş örtüleri bina olarak algılayabiliyor ve oraya bina olarak atayabiliyor o yüzden bir insan gözünün sürekli olarak gidip bunu teyit etmesi çok önemli. Şimdi OpenStreetMaps iki şeyi de açıklayayım burada. Aslında iki tane çok önemli kullanımı var birçok başka kullanımın içinde. Yani benim Stuttgart'a kullandığım şekilde. Birincisi gittiğiniz bölgeler Afrika'nın kalbi ya da işte ne bileyim Suriye ya da savaştan etkilenmiş Ukrayna'daki bazı kırsal kesimler gibi ya da Türkiye'deki bazı kırsal kesimler gibi çok iyi haritalarda ...temsil ediliyor olmayabiliyor. Buralar daha çok boş alanmış gibi gözükebiliyor. Fakat aslında burada minik köyler, binalar hala mevcut olabiliyor... Ve herhangi bir e, doğal afet durumunda, doğal afetler üzerinden gidersek burada herhangi bir yıkım olduğu zaman şimdi yardım organizasyonları ilk önce bakıyorlar. Ha tamam e, mesela bir deprem mi oldu? O deprem e, bunun epicentre nerede? Merkezi nerede? Burası. Merkezi etrafında yardımın gideceği yerler buraları. epeki peki kırsal kesim ne olacak? Biz bunu bu depremde de sürekli olarak e, konuşuyoruz. Kırsal kesimdeki... E, Yaşam alanı yoğunluğunu biz ne kadar biliyoruz? Sadece haritalar üzerinden gidip ya da uydu görüntüleri üzerinden gidip belki onu tespit edebiliyoruz ama sahadayken ve acil durumda intikal etmesi gereken bazı malzemeler varken gidip de işte uydu görüntülerinden tespit etmek yerine direkt haritalara biz başvuruyoruz. Bu haritalarda bu kırsal kesimlerdeki e, yaşam e, birimlerinin daha az sayıda olduğu ve birbirinden daha kopuk ve uzak olduğu boş alanların Fazla olduğu yerlerdeki e, e, yaşam alanlarının tespiti açısından, aynı zamanda yolların, mesela oraya ulaşabileceğimiz bir patika yol var mı? Biz bunu uydudan görebiliyoruz, Open Street Map'te güncelleyebiliyoruz. Ondan sonra bir yardım organizasyonu oraya gittiği zaman ana yol kapalıysa, bu sefer diyor ki, ha bak buraya bir patika yol işaretlemişler, bu bizi köye çıkartabiliyor ya da kente çıkartabiliyor şeklinde. Yani bu açıdan bu haritaların güncel tutulması güncellenmesi çok önemli ve burada da şöyle bir şey var ya yani eğer bir başlangıç seviyesinde e, haritacıysanız e, ya da yer çizenseniz bu arada Türkiye'de de yer çizenler diye bir e, e, oluşum var Twitter'dan da onu takip alabilirler dinleyicilerimiz e, onlar da e, bu haritalamayı yapıyorlar ve bu harita maratonlarını yer yer duyuruyorlar aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in nezdinde de UN Mappers diye bir ee, gene çok böyle genç dinamik e, insanların ağırlıklı olduğu ama çok deneyimli insanların içinde bulunduğu daha böyle yaşı ileri deneyimli kartografların da içinde bulunduğu gene bir gönüllü oluşum var. Onu da takip edebilirler. Bu linklerin hepsini ben programdan sonra paylaşacağım. Zaten Twitter'da bir peş peşe bir linkler, silsilesi paylaşmıştım. Olduğum gibi onu programdan sonra tekrar Twitter'dan paylaşacağım herkese. Oradan girip inceleyebilirler. Ya ben de herkesin ya da şiddetsizlikle herkesin bu hararetle değil. Hararetle. Ay çok teşekkür ederim. Bak Nugat'ıma katıyorum bunu. Hararetle herkesin e, bu Open Street Maps'i e, öğrenmesini, bilmesini, tanımasını en azından. Kendileri yapamıyorlarsa yapabilecek kişilere, daha genç kişilere belki e, aşılamalarını tavsiye ediyorum. Şöyle bir şey anlatayım size. E, e, biz işte bu deprem olduktan sonra e, bir, bir harita maratonu başladı. E, Suriye ve Türkiye. E, deki bölgeleri ve e, dünyadan birçok kişi e, katıldı yani 300 üzerinde katılımcı 300 üzerinde haritacı aynı anda e, buluştuk ve bu sadece buluştuğumuz saat İtibariyle 300 kişiydi daha sonra bu sayı büyüdü ee, ve çok kısa bir süre içerisinde e, depremden etkilenen şehirlerin haritaları güncellenmeye başlandı. Güncelleme hala devam ediyor yani hala girip oraya yapabilirsiniz. Sahada olmak çok önemli çünkü sokakları tanıyorsunuz oradaki hataları birebir düzeltebilirsiniz. Eksik olan binaları yapabilirsiniz. E, Oraya çizebilirsiniz. Ee, bizim aslında burada yapma, yaptığımız şey bu e, harita maratonunda yıkılmış olan binaları işaretlemekti ki e, yardım ekipleri e, kaçırdıkları bir yer varsa hızlıca oraya erişebilsinler Gerçekten. diye. Birken bir biriki bir, bir şey söyleyeyim yani mesela <gülüyor> Tabii. bu kurtarma arama kurtarma ekipleri de bu tar, senin biraz önce anlattığın detaylı olarak anlattığın. Bu haritalama şeyini kullanıyorlar herhalde. Tabii tabii zaten bizim şey. bu can damarımız yani olmazsa olmazımız ee, örneğin. Nasıl, e... nasıl AFAD kullanıyor mu bunu? AFAD'ı bilmiyorum ama mesela Meritim San, -San Frontier'in Çünkü... aktif olarak kullandığını biliyorum. Hatta Missing Maps diye kayıp haritalar diye bir projesi var e, MSF'in. E, şundan yani... dolayı sordum şimdi biliyorsun hem sosyal, sosyal medyadan çok fazla adresler gönderildi. İşte tabii televizyon evet. kanalları Halk TV mesela, e, işte sürekli olarak e, enkaz altından mesaj atanları paylaşıyordu. Fakat kayahan Pala bizim de programcımız bağlandığında Halk TV'ye önemli bir soru sormuştu. Yani bunu, tabii hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu adresleri ilan ediyoruz da bunları kim topluyor en nihayetinde? Çünkü AFAD çok merkezi bir şekilde her şeyi bu yardımlara tek başına e, yani benden sorulur diyordu. Yani biz bunları ortaya atıyoruz aslında demişti de biraz o yüzden yani bu haritada da bir yönüyle galiba böyle değil mi sonuçta Afat'ın özel olarak ya, kontrol ettiği yok. Hayır yok canım bu tamamen insanların kendi yani bireylerin kendi kontrol ettiği bir harita evet. kendi Gülce evet. ve şöyle de bir şey var çok e, güzel böyle bir e, bir çok katmanlı e, ama hiyerarşik değil çok katmanlı bir teyit mekanizması var haritanın. Mesela sen bir bina çizsin oraya koyuyorsun. Ondan sonra e, o teyidi açık oluyor. Daha sonra o bina e, birkaç kişi tarafından e, farklı farklı insanlar, hiç kimse birbirini tanımak zorunda değil. E, farklı farklı insanlar tarafından senin çizdiklerin doğru mu yanlış mı bunun teyidi yapılıyor. Daha sonra sen mesela sahadasın ve kendi mahallen orası gittiğin zaman... Son teyidi yapabiliyorsun. Aa yok ya bunu buraya çizmişler ama bu böyle gözüksüz aslında bu bir bina değil ya da başka bir şey. Ya da yoltan buradan geçmiyor ya da burada ek bir sokak var. Sen onları oraya ekleyebiliyorsun. Ve e, daha da güzel olanı o kadar e, açık ve şeffaf bir e, e, şey yapma düzenleme ve düzeltme yöntemi ki bu. Sen herhangi bir paftaya girdiğin zaman herhangi bir bina ya da yol üzerinde Hangi kullanıcıların hangi düzeltmeler yaptığını görebiliyorsun. Yani şu tarihte şu yapılmış, bu tarihte bu yapılmış gibi böyle bir şey var. Ayrıca aynı zamanda bir tarihçi oluşuyor. Ya dolayısıyla yani afat mı başkası mı kullanı bilmiyorum ama yabancı organizasyonların ya da e, STK'ların öyle söyleyeyim. E, Open Street Maps'e aşina olduklarını en azından benim çalıştıklarımın e, biliyorum ve burada. Belki... Evet, bu noktada bir şey de çok önemli. Mesela yeni bir haber var. Bu. Afet yaşanan bölgelerdeki ekolojik dengelerin de çok önemli korunması gerekiyor bozuldular üzerinde pek durulan bir şey değil bu Evet. Eko, evet. ekoloji hareketleri afet grubu diye bir eko afet grubu da deprem bölgesine gidiyor diye bir haber vardı yeşil gazetede bu yeni bir haber. Yani e, burada TMO Çevre Mühendisleri Odası, Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu temsilcileri bir araya gelip oluşturuyorlar bu eko afet grubunu. Onların da tabii çok e, kullanabileceği şey. Yani bilgi teyit grupları afet Ya birçok ya ben saşırsam. Mesela e, arkeologsanız eğer e, arkeolojik sit alanlarını burada işaretleyebiliyorsunuz, bili, biliyorsunuz. E, özel koruma altına alınması gereken ee, işte eserler varsa e, bina anlamda yapısal olarak yani haritaya girmesi gereken bunları burada belirleyebiliyorsunuz ya da, çiftçiyseniz mesela kendi mandalina bahçenizi burası işte aşık alandır ya da şöyledir. Yani sınırlarını belirleyebiliyorsunuz. Az önce bir şey söyleyecektim. O, onu atlamayayım. Bence şu anda en önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Biz burada korkunç bir afet yaşadık ama bir başkasını bekliyoruz. Yani İstanbul depremi burada söz konusu. Evet. Biraz önce onu konuşuyorduk seninle. Evet. Şimdi geç. bu Open Street ben işte bu az önce bahsettiğim maraton başlamadan önce biz 300 küsür kişi buluşmadan önce denip ya denip bizim mahalleye bir bakayım ne vaziyetteyiz. Dört tane bina yok haritada. Hemen onları ekledim. Yani şimdi öyle bir şey ki bu kentsel dönüşümle birlikte binalar yıkılıyor, binalar yapılıyor ee, ve e, bizim İstanbul'da zaten paftalarda eksiklerimiz var. Yani bir an önce bence e, benim tavsiyem e, bu programı dinleyen herkes... Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun. Çünkü biz yani aktif pay e, hatları e, üzerinde kurulmuş şehirlerde yaşıyoruz ki biz bunu detaylı olarak e, sevgili Sedat Hocam'la beraber pazartesi entropide konuşacağız zaten. Bu da çok enteresan yani bizim ülkemize e, özel e, bir durum. E, böyle kararlar alınmış ve böyle yerleşimler oluşmuş. O tarihsel de bir döngü aslında. E, ama her ne olursa olsun yani burada evet e, binaların e, yapısal olarak sağlıklı olmaları şu bu falan ama e, bunun yanında e, olan olduktan sonra da e, oraya yardımın erişebilmesi için ya da en azından e, kimin nerede neyin altında kalmış olabileceğini anlayabilmemiz için ya da özdeşin bahsettiği gibi adreslerin hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi için e, kendi mahallelerimize her şeyden önce OpenStreetMaps üzerine doğru bir şekilde... Ee, henüz herhangi bir felaket yaşamamışken e, yansıtmamız bence çok önemli. Yolların geçitleri, yani söylediğin... geçitleri vesaire. Çok önemli. Yani biraz önce sözünü ettiğim Eko Afet grubu'nun çalışmaları konusunda deprem bölgesine gidiyorlarmış. De ilk duraklı yer Bakır. Onların çalışmaları açısından da bu sözünü ettiğin şeyin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü onlar da gruptan yapılan bir açıklamada diyorlar ki. Yani yangınlar, seller, pandemiler, kırsal ve kentsel müştereklerin yağmalanması süreçleri işte hep üzerinde konuştuğumuz şeyler bunların giderek yükselişte olduğu yaşantımızın artık bir parçası haline dönüştüğü bir dönemde ekoloji hareketlerinin bu alanda söz ve eylem üretmesi zorunlu bir hale gelmişti. Ekoloji hareketinin afet örgütlenmesini doğrudan ve demokratik yöntemlerle kolektif bir şekilde tanım, tamamlanmasının tarihi önemi olduğu düşüncesindeyiz. Yani yukarıda sözü edilen yıkımların kader planımızda değil bir azınlığın rant planlarında yer aldığını biliyoruz diyorlar. O yüzden de bir sonraki aşamada yapılacak düzenlemelerde de bu sizin sözünü ettiğin planlamanın ekoloji durumları da tespit etme açısından çok büyük önemi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, evet, yok kesinlikle. Yani burada aslında dediğim gibi yani bu açık yarışım haritalar birçok şey için kullanılabiliyor. Az önce şimdi aklıma bir şey geldi, o da aslında... Ee, insanlar yani buna e, böyle el ve eldiven gibi rahat bir şekilde bunları kullanmaya e, kullanmaya öğrendikleri sanki bununla ilgili çok kısa kısa e, ve gerçekten çok bilgilendirici eğitim videoları var benim az sonra paylaşacağım linklerde mesela Özleş'in söylediği gibi işte e, bir afet anında ya da herhangi bir durumda e, bir adres veriliyorsa Eğer o hemen Open Street Maps'ten bir şey görüntüsüyle harita görüntüsüyle birlikte de paylaşılabilir. Daha sonrasında yani acil durumdaki kişi belki onu düşünemez ve sadece adresi verir ama onu retweet eden kişi ya da sosyal medyada tekrar herhangi bir platformda paylaşan kişi buradaki Güncel harita konumunu da belki paylaşabilir. Ya yani bunlar çok önemli, o yüzden bu haritaların güncel olması gerçekten, gerçekten bunlar bizim hayat iplerimiz. Yani bu, bu, bu ara arada bu, bahs bu bahsettiğini da. yaptılar ee, şeyde. O çok güzel, ben İtin. görmedim, evet, çok evet. sevindim. Evet evet, sevindim yaptım. bunu yap. Zaten yüzlerce yazılımcı çok sayıda aslında uygulama ve evet, e, e, web sitesi Bunu aslında genel olarak böyle bir, bir, bir ara e, çalışmak e, lazım. Çok, ...gerçekten birkaç gün içerisinde e, Çok hızlı yapılan... gelişti değil mi? Evet, ben de gördüm. Evet. Vardı. Onlardan bir tanesi buydu. Twitter'da e, yüzlerce kişi bir, bir internet sitesi vardı. Yine böyle Maps gibi bir site. Orada e, şu adreste şu kadar kişi var enkaz altında vesaire. Onların hepsini harita üzerinde giriyorlardı e, gönüllü olarak. Ama tabii bunu işte kurtarma ekipleri biliyor mu onlara gidiyor mu... Öyle de yok bir yok, başka yok yani sorun şey yani. Pro pro profesyonel olarak yani e, şöyle e, amaçları bu olan ya da en azından amaçlarının bir kısmı önemli bir kısmı bu olan e, profesyonel olarak bu konuda çalışan işte e, sınır tanımayan doktorlar olsun ondan sonra eee işte bombero's var mesela işte gerek Meksika'dan gerek İspanya'dan gelen acil kurtarma ekipleri gibi. Ya dediğim gibi ya yani afadı bilmiyorum çünkü afatı içinde afatı çok tanımıyorum açıkçası ve işleyişinde nelerden faydalanıyorlar, nelerden besleniyorlar çok aşina olduğum bir konu değil. Ben sadece kendi çalıştığım, daha önce işbirliğinde bulunduğum, bulunduğum yerlerdeki tanıdığım gruplar üzerinden gidiyorum. çalışma çalışma şekillerini bildiğim bildiklerim üzerinden gidiyorum. Onlar kullanıyor. Biz kullanıyoruz. Yani mesela çok basit bir şey anlatayım. Ee, Afganistan'a giderken Birliği ben 2001'i... Evet. O zaman başka zaman anlatayım. Yani yeter ki afet olmasa anlatmak zorunda kalmamış. Şöyle Yani 2001 yılında Afganistan'a giderken belki tek başıma gidiyordum o sırada bizim Afganistan üzerine yazılmış bir rehber kitabımız Vahiy yok. Tek bir kitap vardı. ve Bir gazetecinin bir araya getirdiği bir şeydi ve şu anda biz OpenSuite Maps üzerinden Afganistan'ı çözümleyebilecek durumdayız. Çünkü görebiliyoruz uydu üzerinden. Yani elimizde gerçekten inanılmaz imkanlar var ama bunların bilinmesi, tanınması gerekiyor. Son bir şey söyleyeyim ve bitiriyorum Ömer Bey söz. Özdeş'in söylediği çok önemli o unutulmasın bence gerçekten çok fazla ben de gördüm aplikasyonlar linkler web siteleri geliştirildi bunlar kaybolmadan e, bunların bir arada tanıtılabileceği belki linkler verilebileceği bir sayfanın yapılması insanların hızlı bir şekilde bunları e, sahiplenmesi güncellemelerine katkıda bulunması vesaire e, yani hiç olması bu kadar korkunç bir kabustan uyandığımız zaman e, elimizde somut bazı kazanımların hala kalıyor olması bence gerekli e, onu da bir ara sakin kafayla düşünmekte fayda var çok teşekkür ederim Bugün benimle birlikte diklan olduğunuz için efendim. Biz çok teşekkür ee, ederiz. Bu arada bütün bu saydığın metotlar ve yöntemler ve bütün o olanaklar zaten AFAD'da olanüstü bütçeleriyle çoktan vardır, çalışıyordur AFAD. Onun için hiç merak etmeyin. Ee, olsun biz gene biraz merak edelim de kendimizde de şeyde e, yani o kadar da e, gevşemeyelim Ömer Bey boşverin. Bence biraz şey, antenlerimiz Benim, azıcık olsun. Benimki tra trajik bir şaka denemesiydi. Çok teşekkürler bir Ben Neyden teşekkür ediyorum. ederim. Görüşmek, İkhan, üzere sonra üzere. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.